Kırık zamanlarda size Pınar Kür'den bahsedeceğiz. Pınar Kür, 15 Nisan 1943 tarihinde Bursa'da doğdu. Işılar adında bir kız kardeşi vardır. Annesi İsmet Kür, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, Azeri olan babası Behram Kür ise Fransızca ve matematik öğretmeniydi. Çocukluğu ailesinin işi dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçti. Bilecik'te görev yapan aile Pınar Kür'ün doğumu için Bursa'ya gelir ve Pınar Kür'ün doğumundan sonra tekrar Bilecik'e döner. Aile bir süre sonra da Zonguldak'a yerleşir. Rıhtımda oturmuş viskimi yudumluyor, mehtabın çıkmasını bekliyorum. Çok büyük bir hevesle beklemiyorum açıkçası. Hatta bu gece ayın çıkıp çıkmayacağından emin değilim. Yeni ay ne zaman girdi? Ayın 14'ü oldu mu ya da çoktan geçti mi? Bilemediğimi itiraf etmeliyim. En gençliğimde bile ay ışığına pek merakım olmamıştır. Ruhen romantik değilim herhalde. Yaz gecesi rıhtımda tek başına oturmuşluğuma bahane arıyorum olaki. ki. Oysa bahaneye ne gerek var yalıda yapayalnızım. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Üstelik Temmuz sıcağında evin içinde oturmaktansa, Temmuz'da bile serin olan bu boğaz semtinde tümüyle bana ait olan bir rıhtımda keyif çatmak daha akılkarı. Keyif çatmak ve aitti, karı gibi birbirine karşıt deyimleri aynı cümle içinde ve neredeyse eş anlamlı kullanmam tuhaf mı kaçtı? Birden yadırgadım işte. Hem ben buraya keyif çatmak için gelmedim. Çok ciddi bir takım planlar yapmak için geldim ve genellikle ciddi planlar önümde kağıt kalem olmadan yapmam. Oysa şimdi elimde ve hatta yakınımda kağıt kalem yok. Öyleyse avareliğime, ay ışığından bir kılıf bulmak için mehtaptan söz açmış olabilirim. Zaten boğazın mehtabı yazın değil, sonbaharda güzel olur. Bunu nereden biliyorum? Bir yerde okumuş ya da birinden duymuş olmalıyım. Buraya kendi kendimle baş başa kalmak, salim kafayla bir cinayet tasarlamak ve de, ne yalan söylemeli, kendi kendimden ne kadar hoşnut olduğumu, kendi kendime gizlice itiraf etmek gereksinimiyle geldim. Yani evet keyif çatmak için bir bakıma. İşin doğrusu bu. Yoksa karım gittiğine göre emirganda da kendi kendimle baş başa kalabilir. Amaç cinayet tasarlamaksa kağıdımla kalemimle ciddi bir çalışmaya başlayabilirdim. Canınız biraz hareket istedi herhalde. Hayatımda hareket olsun diye emirgandan kalkıp kandiliğe gelmek benim için büyük bir aşamadır. Son üç yılda yaptığım aşamaların yalnızca bir tek örneği. Bir vakitler yerimden kımıldamaya üşenirdim. Avareliğimi kılıflar uydurmaya kalkmaksa aklıma bile gelmezdi. Bir vakitler ben şimdi olduğumdan çok farklıydım. gibi söyledim söyledim seni dönüyorum plaklar gibi sarho. Birinci sınıfa Zonguldak'ta başlar. 1949 yılında Ankara'ya taşındıklarında ikinci sınıfa Kurtuluş İlkokulunda devam etti Pınar Kür. Annesi İsmet Kür daha sonra iki çocuğunu da alarak İngiltere'ye gidince iki çocuğunu da yatılı bir okul olan Raymond School'a verdi. Bir yıl sonunda Türkiye'ye dönme kararının neticesiyle iyi düzeyde İngilizce öğrenmiş olan Pınar Kür Ankara Koleji'ne yazılır. Üç yıl sonra babasının UNESCO'da görev alması sonucu aile Amerika'ya gider. Pınar Kür, New York'ta Forest Hill High School'a devam etti. Son sınıfta okulun tiyatro kulübüne giden Kür, o yıllarda anlaşılamayan genç kız romanları yazmaya başlar. Bu romanları İngilizce olarak yazan Kür'ün Türkçesi de oldukça iyidir. Zira bilinçli bir kadın olan annesi evde Türkçe konuşmanın yanı sıra çocuklarına Nazım Hikmet, Said Faik Abasyanık, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi önemli isimleri okutur. Pınar Kür 17 yaşında ilk piyesi Covarts Oluğu İngilizce olarak yazdı. Seneye de 1960 yılında Türkiye'ye döndü. 1960 yılında İstanbul Robert Kolej'de üniversite eğitimine başladı. Üniversite eğitimi sırasında pek çok tiyatro oyununda oynadı. Şehir tiyatrolarından teklif gelse de, ailesinin karşı çıkması sonucunda Pınar Kür oyunculuktan vazgeçse de, Oyun yazmaya devam etti. Sahnelenen ilk ciddi piyesi, İki Başlı Adamın Tek Eli adlı oyununu koleji henüz bitirmeden yazdı. Ama ben matematikçiyim, yazar değil. Buraya roman yazmaya en azından bir roman tasarlamaya geldim ama kimileri yazarlığa yalnızca özendiğimi, bunun da bir tür orta yaş hastalığı olduğunu ileri sürebilir. Yarım yüzyılı geride bırakmış hatta ikinci yarım yüzyıldan 396 gün almış biri olarak orta yaşa adım attığımı inkar edecek değilim. Yine de kendimi eskisinden diyelim 25 yıl öncesinden daha genç hissetmemin akla yakın bir açıklaması olmalı. 25 yıl önce hayatıma katmaya korktuğum heyecanların peşinden koşmaya heves etmem, önümde kalan yıl sayısının geride bıraktığım 50 yıldan daha az olacağının bilincinden mi yoksa karımın dediği gibi bunaklık alameti mi? Karım 51 yaşını yeni ikmal etmiş birinin, hele de bu kişi matematikçi ise ve son 3 yılda 100 kilodan 74 kiloya inmeyi başarmışsa, bunama alametleri göstermeyeceğini çok iyi bilir de sırf beni kızdırmak amacıyla ve gerçekten kızdırmayacağını bilerek, gerçekten kızdırmaya korkar, yapar bu ve buna benzer esprileri. Onu ciddiye almadığımın, almayacağımın bilincindedir. Kendisine olağanüstü rahat bir yaşam sağladığımın, ama bunun her an değişebileceğinin de farkındadır ve akılsız sayılmaz. Karım, yani ikinci karım. Bayağı tanınmış ve itiraf etmek zorundayım ki oldukça başarılı, becerikli bir yazardır. Eminim kendisi bu tanımı yetersiz ve hatta küçümseyici bulacak büyük bir ihtimalle metinden çıkaracaktır. Ya da çıkarmasa bile eninde sonunda öyle bir yazın numarasına başvurur ki yukarıdaki tanım onun yazarlık becerisini hiçbir biçimde niteleyemeyen ama benim okur olarak anlayışsızlığımı belgeleyen bir kanıt olarak yansır metne. Bu tür saptırmalar yapmadığı iş değildir. Hatta sık sık yaptığı şeylerdendir. Yani açıkçası işini bilen bir yazardır. Kimileri usta bile demişlerdir onun için. Bir önceki romanın da açık seçik söylenmiş gerçekleri adım adım ispatlanmış bir olaylar dizisini son düzenleme, düzletme aşamasında öyle bir bağlama oturtmayı başardı ki hiçbir şey gizlememesine karşın Okurlar ve eleştirmenler kitabın müthiş bir de fort mu yoksa minyatür bir ebef donworm mu olduğu konusunda tartışmaya daldılar da tarafımdan ortaya çıkarılan kanlı katilin peşine düşmeyi kimse akıl etmedi. Aslında bir yerde herkesten çok benim işime yaradı bu belki. Belki onu sürekli tehdit altında tutabiliyorum. Belki bazen neye muktedir olduğumu ben de bilmiyorum. Ama sanıyorum ki ülke nüfusumuzun yüzde birini bile oluşturmayan okur kitlesiyle bir elin parmaklarını aşmayacak sayıdaki eleştirmenlerimiz ne derlerse desinler, nelere dikkat etmezlerse etmesinler, ömürlerinde roman okumayı akıllarından geçirmemiş olan emniyet kuvvetlerimize edebiyat aşkını aşılamaya kalktığım anda durumunun hiç de iyi olmayacağına inandırdım onu. Gün, uyandığımda yoktum yanımda Canım bugün ilaçlarımı anladım Bugün ne kadar alışmışım anladım Canım gün ilk defa sensiz kaldım Canım, canımın yaprakları Gözlerim yok çok Canımı yakıyor özlemin çok Çeyden çok dönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktın bu yerde hayallerim oluyor. Oh, canım mahvediyor karanlıklar. Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor. Bıraktın bu yerde yüreğim. Karanlıklar her şeyden çok, her şeyden çok Güller denize bakıyor Özlüyor, sersefil canım Canımın yaprakları Gözlerin yok Çok canımı kuruyor Özlemin Çok, çok, çok bir çok Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığım bu yerde Hayalleri buluyor Canım Mahveriyor Karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığım Karanlıklar Her şeyden Çok her şeyden 1962 yılının yazında Can Kolukusa ile tanıştı ve 1964'te evlendi. 15 günlük yeni evliyken eğitimi için Paris'e gitti. İktisat Fakültesi öğrencisi olan eşi ise bitirme sınavları nedeniyle daha sonra geldi. Pınar Kür önce bir dil okuluna devam etti, Fransızca öğrendi. Sonra Paris'te Sorbon Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat üzerine 20. Yüzyıl Tiyatrosu'nda gerçeklik ve yanılsama konusunda doktora yaptı, 1969'da mezun oldu. Pınar Kür, özetle ilk ve ortaokulu Ankara'da, liseyi New York'ta, üniversiteyi İstanbul'da tamamladı, ardından 5 yıl Paris'te yaşadı ve Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde doktora yaptı. Genç yaşta şiir ve tiyatroyla ilgilendi. İlk öyküleri 1971'de Dost dergisinde yayınlandı. Cumhuriyet, Yasko Edebiyat, Hürriyet Gösteri, Milliyet Sanat Dergisi gibi gazete ve dergilerde yayınlanan öyküleriyle ünlendi Pınar Kür. Olayın başını en başını yakalayabilmek için ne kadar gerilere gitmek gerekir? Ta çocukluğuma kadar belki. Belki her zaman var da öldürme düşüncesi. Belki herkes de her zaman vardır da bilinç düzeyine yükselmesi için uygun, öldürülmeye uygun bir nesneyle karşılaşılması mı söz konusudur? Ya da hep var olan öldürme düşüncesi hep bir nesne peşindedir de bir yerden sonra herhangi birini uygun sayabilir mi? Herkes her yerde öldürecek birini mi aramaktadır ve de birinin öldürmesi, ötekinin öldürülmesi kimin kimi daha önce bulduğuna mı bağlıdır? Ya da kimin kimi daha önce öldürdüğüne, düşünceyi uygulama alanına sokmakta kimin daha acele davrandığına? O zaman bir cinayet olayı öldürenle öldürülen ilk karşılaştıklarında mı başlıyor ve kimin katil kimin maktul olacağı son ana dek belli değil mi? O zaman öldürmekle kendi canını kurtarmış oluyor insan. Canımı kurtardım mı? Bir bakıma evet. Öldürmesem yaşayamazdım. Ama yaşamayı sürdürüp sürdüremeyeceğim belli değil. Dolayısıyla canımı kurtaramamış olabilirim. İki damla yaş Ayrılıkta sevgiyle beraber Bir şarkı bir şiir gibi Yaşadım canım acılar Senden bana hatıra Sakladım sevgili kederle Bir sır gibi saklarım seni Bir yemin, bir gizli düş gibi Ben bu yükü taşırım Acılanma Sen ağlamay Dayanamay Ağlama göz bebeğim sana kıyamam Al yüreğim seni Sen Ağlama göz bebeğim sana kıyamam Al yüreğim senin olsun Yüreğim bende kalırsa yaşayamam 1976 yılında ilk romanı Yarın Yarın'la Edebiyatçı Kimliği'yle Okur'la buluşan Pınar Kür'ün bu eseri 1976'da yayınlanışından 6 yıl sonra dönemin sıkı yönetim idaresi tarafından yasaklandı. Kitap ve yazar 2 yıl süren mahkeme sonrasında Aklandı. Pınar Kür 1977'de yayınlanan Küçük Oyuncu adlı romanından sonra kadının toplumsal ve cinsel olarak ezilmesi sorununu ele alan 79 yılında yazdığı Asılacak Kadınla müstehcenlik iddialarına maruz kaldı ve kitabı yine iki yıllık bir mahkeme süreci sonunda aklandı. 1986 yılında yazdığı Bitmeyen Aşk adlı romanı müstehcenlik gerekçesiyle toplatıldı. 1971-73 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda dramaturg, 79 95 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu'nda İngilizce okutmanı olarak çalıştı. İngiliz ve Fransız edebiyatının pek çok nitelikli eserini Türkçe'ye kazandırmış bir çevirmen olan Pınar Kür'ün editörlüğünü üstlendiği Dünya Edebiyatı Seçkisi Short Fiction in English Ekim 2001'de İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları tarafından yayınlandı. 1996 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde öğretim görevlisi olarak görev alıyor. 2013 yılında Ankara Öykü Günleri kapsamında Pınar Kür Onur Ödülü'ne layık görüldü. Bir çocuk annesi Pınar Kür'ün romanları arasında Yarın Yarın, Küçük Oyuncu, Asılacak Kadın, Bitmeyen Aşk, Sonuncu Sonbahar, Cinayet Fakültesi, Hikayeleri ise Akışı Olmayan Sular, Bir Deli Ağaç, Hayalet Hikayeleridir. Bir vakitler tembelliğin erdemlerini sıralarken kişinin yaratılıştan tembel olamayacağını ya da yaratılıştan tembel olmanın erdem sayılamayacağını savunurdum. Eski karıma karşı yapardım bu savunmayı. Bana sık sık sorduğu sorulardan biri, sözcüklerde pek çeşitlemeye gerek görmeden yinelediği bir soru. Zamanla o kadar sıklaştı ki yanıtlarımda yeterince esprili olamama tehlikesine bile düştüm tembelliğimin kaynaklarına inmek amacını taşıyordu. Yaradılış olarak mı tembelmişim yoksa yetiştiriliş tarzım ve ailemin sağladığı olanaklar mı beni tembelliğe sürüklemiş? Bu tek düze soru karşısında yaptığını her seferinde yeni anekdotlarla süslemeye çalıştığım ama her seferinde anlamca aynı olan savunmalar onu hiçbir zaman kesinlikle tatmin etmedi. Tembelliğimin kaynakları fazla bir araştırma, irdeleme gerektirmiyor oysa. Korkunç çalışkan bir babayla aşırı fedakar bir annenin oğluyum. Yani kalıtımsal ya da daha bilimsel bir deyişle daimi bir tembellik söz konusu değil. Ailemin parasal olanakları sayesinde çocukluğum, gençliğim, epeyce uzayan öğrenciliğim, sonra da meslek yaşamım boyunca, kısacası kendimi bildim bileli, Canımın istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda kalmadığımsa doğru. Ancak nice refah içinde büyümüş insan tanırım ki, örneğin kardeşlerim benim kadar kusursuz bir tembel olmayı değil başarmak denememişlerdir bile. Anlaşılıyor ki yetişme koşullarının ötesinde bir yetenekten söz etmek gerekiyor. Buysa ille aileden gelme değil, Allah vergisi bir yeteneğin hatta dehanın bile gelişmesi, hepimizin bildiği gibi kişisel çaba ister. Bense her türlü istemsiz kişisel çabadan kaçınmayı ilke edinmiş biri olarak, tembelliğimin dolu dizgin doruklara tırmanmasına fırsat tanıdığım için bu alanda virtüözler katına yükselebildim. Son zamanlarda tembellik teorimin sarsılmaz sandığım temel direklerinden birini, küçük fakat ısrarlı ve sinsi bir kurt kemirmeye koyuldu. Tembelliğin en belli başlı erdemleri arasında, bu yeteneğin sonuna dek geliştirildiği yani kusursuzlaştırıldığı takdirde insanı yalnızca çalışmaktan, yorgunluktan, tedirginlikten, gereksiz heyecanlardan değil can sıkıntısından da koruduğunu belirtirdim her zaman. Çalışkan ya da çalışan insanlar can sıkıntısına kurban olmaya elverişli hatta mahkumdurlar. Ya boş vakitlerinde ne yapacaklarını bilemedikleri için bunalırlar ...ya da çalışırken aslında hoşlanmadıkları bir takım işler yapmak zorunda kaldıklarından... ...ya da benim bilemeyeceğim bir sürü başka sebep. Benim bu dünyada bir yerim olmadı... ...kuytu gövdemi saymazsak eğer. Gövdem ki varla yok arası... ...hem varlığa hem yokluğa değer. Ama yüreğim hiç solmadı... Yaşama da, ölüme de inandım. Tamamlarlar sandım eksiklerimi. Çarşıları hep birlikte gezerdik. Biri dostumsa sevgilim de öteki. İkisinin adını yan yana andım. Bir soluk alayım, izin verin de. Gövdem ki varla yok arası, hem varlığa hem yokluğa değer. Ama yüreğim hiç solmadı, bir gül koklayayım. Bir gül kokla yayayım izin yerinde Bir gül kokla yayayım izin yerinde Bir gül kokla yayayım izin yerinde Bir gül kokla Altyazı M.K.